Yirmi 20 Eylül 2018 saatler 11. Açık radyoyu dinliyorsunuz 94.9 değerli dinleyenler Benut Kızıry, Benut Kızıry teknik masada Selahattin Çolak ve sosyal medya üzerinden tweetleriyle diyelim, ee, yayından tweetleriyle Seçil Türkan bu haftanın yeşil bültenini bizi her nereden dinliyorsanız eğer oraya konuk etmeye çalışacağız. Bu hafta Güzel bir hafta yani genellikle böylesi güzel haberler olduğunda es geçmemeye çalışıyoruz biz Yeşil Bülten'de. Ee, sosyal medyadan da takip ediyorsanız e, ekoloji mücadelelerinin Zafer Haftası olarak duyurduk biz bu e, haftayı ve bu yayını. E, bu Zafer'in Zafer iki merkezi var O onları konuk edeceğiz peşi sıra e, bu bültende. Bursa'nın... ...Karaağız Mahallesi... ...Büyük Orhan ilçesine bağlı... ...Karaağız Mahallesi'nde... ...Biyokütle Enerji Santrali kurulmak... ...isteniyordu... ...daha önce konuşmuştuk... ...orada bir nöbete başladı... E, ...köylüler... ...ve... E, ...çok kararlı bir nöbetti... ...yani... Aylarca sürdü desek yeri ve e, hala da devam ediyor bunu da e, es geçmeyelim altını çizelim ama bu nöbet bir sonuç verdi e, o sonuçta Bursa kültür varlıklarını koruma bölge kurulunun e, uzmanlarının yaptığı çalışma sonucunda alanda e, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları bulunduğu açıklandı ve santral projesinin mevzuat kapsamında uygun olmadığı kararına e, varıldı e, mevzuata uyulursa eğer mevzuat asa, esassa eğer e, Türkiye'de hukuk esassa eğer e, şunu söyleyebiliriz ki Kara Ağaz'daki e, biyokütle enerji santrali artık yok bir diğer zafer İzmir Tire Başköy'de. Jeotermal enerji santraline karşı orada da çok yani direnişin her biçimini gördüğümüz e, çok büyük bir e, mücadele yürüttü köylüler e, inciri korumak için, e, tarım alanlarını korumak için, topraklarını sularını, geleceklerini korumak için e, büyük bir mücadele yürüttüler ve o mücadelede daha e, kesin bir kazanımla sonuçlandı diyebiliriz. Onun da detaylarını aktaracağız ama ilk olarak andığımız gibi Bursa'ya bir gidelim şimdi. Şimdi e, bursa ile yapalım ilk bağlantımızı. Avukat Eralp Atabek telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, hayırlı uğurlu olsun bu koruma kurulundan e, gelen karar diyelim öncelikle. Ve bu kararın ne anlama geldiğini bize bir anlatmanızı isteyelim. Teşekkür ederim. E, köylülerin sesi olduğunuz için de e, ayrıca teşekkür ederim. Ee, bu çok e, yararlı ve e, destekçi tutumunuz bizim çok e, e, morallendiren bir nokta. E, evet anlattığınız e, kültür varlıklarını koruma bölge kurulu e, bir e, saha çalışması yaptı. Biz yaklaşık 4-5 ay önce bir başvuru yapmıştık bu kuruda ilk bu e, santral sözleri çıktığında. Ee, sa biraz bürokratik sürecin uzun sürmesi sebebiyle zaman aldı gelmeleri sahi gezdiler yetmedi bir kez daha geldiler arkeolog arkadaşlar sahadaki nitelikli malzemeyi arkeolojik eserleri bu eserlerin ee, büyük çaplı olabileceğine ilişkin bir e, işaretleri görerek e, bunları bir raporlaştırdılar ve kültür varlıkları koruma bölge kurulunun kuruluna sunmazdan önce bir o sahadaki aciliyet sebebiyle inşai faaliyetlerinin durdurulması yönünde bir karar alındı o karar üzerine de ilgili yerlere de resmi yerlere de bu karar bildirildi sahada çalışma yapılmaması istendi bu ciddi bir karardır pek çok inşaatı durdurabilen önemli hukuki bir engeldir Şimdi biz onu değerlendiriyoruz ee, ve bu diğer yandan yargısal mücadele de zaten devam ediyor. Peki tabii bir hukukçu olarak da e, nasıl değerlendirirsiniz bilmem ama Türkiye'de bizim çevre ekoloji mücadelelerinde gördüğümüz durum genelde şu oluyor yani yargı e, pek çok projeyi e, ya, yargı kararları pek çok projeyi engellemek için yeterli olmuyor sanıyorum e, bu kara ağzdaki durumda sadece e, bir e, yargı zaferi olarak e, düşünülemez değil mi orada müthiş bir direniş gösterdi gerçekten kara Ağazlılar. belki biraz onun etkilerinde hukuk sürecine, e, hukuk sürecine demeyelim ama e, köylülerin taleplerinin e, bir şekilde hayata geçebilmesi adına onun da payı olduğuna katılırsınız sanıyorum sizde değil mi? Çok çok katılırım. Çok doğru. Köylünün dirençli ve ısrarlı tutumu bence çok önemli. Kendi topraklarına sahip çıkıyor olmaları e, bizim de arayıp bulamadığımız büyük nimetlerden biri. E, biz Bursa'da da başka mücadeleler yürütüyoruz. Bursa'da diğer akademik odalar ve derneklerle. Fakat kirliliğin içine batmış Bursa'da kirlilik eylemleri yapmaya çalıştığımızda, davalar açtığımızda arkamızda insan bulmakta güçlük çekiyoruz. Hava kirliliği örneğin Bursa'nın çok büyük bir sorunu. Fakat bu hava kirliliği bugünden yarını öldürmeyince, veya birinin malına zarar vermeyince maalesef bir direnç gösterilemiyor Fakat Karaağız köylüleri çok kararlı, ısrarlı, mücadeleci tutumları var Hatta sakinleştirmeye çalışıyoruz Bazen çok böyle ateşleniyorlar Biz niye bu haksız tutumlarla karşılaşıyoruz Köyümüzden kim ne istiyor diye hırslanıyorlar fakat olgunluklarını da korumaya çalışıyorlar. Bu kararlı tutumu hakikaten takdir ve teşekkürle karşılıyorum ben de. Pek çok arkadaşımla aynı şekilde. Gerçekten e, önem taşıyan bir şey. Yani sadece e, mahkeme sürecini yürütüp veya bu işin savunuculuğunu e, birilerine bırakıp kenara çekilmiyorlar. E, kesinlikle e, bizden hızlılar, başka pratiklerden daha hızlı davranıyorlar. Yapacakları eylemleri kendileri organize ediyorlar. Nasıl yapalım, nasıl edelimi tartışıyorlar. Sanal halinde çok güçlü seslerini duyurabiliyorlar. Ben o yüzden dediğim gibi tutumlarına çok takdir ve teşekkürle karşılıyorum. Evet, e, dirinliğe de devam edecekler galiba, değil mi? Bir nöbet sürdürdüler orada bu e, projenin yapılması planlanan alanda, hatta o alana da bir e, tabela astılar e, sonrasında bu çıkan karardan sonra zafer e, alanı olarak ilan ettiler. <gülüyor> e, evet, orayı da e, de, devam ediyorlar sanıyorum, değil mi? Orada nöbete karar. Aldılar. Evet, devam ediyorlar. Hatta buradan da bir tür gene vekillik yaparak bir çağrıda bulunmak isterim. 23 Pazar günü, 23 Eylül Pazar günü. Hem bir e, mutluluk havası hem bir kararlılık hem bir buluşma e, fikriyle e, bir toplantı yapma e, düşünceleri var. E, ve alana gidip görüşmeler yapılacak o zafer meydanı dediğimiz alanda ve e, anladığım kadarıyla e, kendilerinin bana anlattıkları kadarıyla kararlılığımız devam ediyor. Bu iş elimize bir mahkeme kararı alana kadar ya da vazgeçme konusunda resmi başvurular yapılana kadar sürdürülecek. Bu e, koruma kurulu kararı bir ara aşamadır. Ama bununla her şeyin bitmediğini, bitmeyeceğini biliyoruz, farkındayız. E, biz yine de ısrarlı mücadelemizi sürdüreceğiz e, diyeceklerini anlattılar bana. O yüzden e, radyo dinleyicilerimiz de... Aynı şekilde bu pazar günkü buluşmamıza onlar adına vekaleten ben de davet ediyorum. Tekrar edelim nerede buluşma? 23 Eylül pazar günü saat 13'te Büyük Orhan ilçesi Karaağız mahallesi girişinde. Yolu düşenler planını uydurabilenler belki de gider çünkü e, böylesi zaferlere çok e, ihtiyaç var e, bugünlerde evet. Türkiye'de. <gülüyor> e, müthiş bir özellikle doğa alanına yönelik çok ciddi bir... E, saldırı diyelim adına. Sert olur mu diye bir an düşündüm ama ciddi bir saldırı var gerçekten artık. Evet. evet Bunun evet. durdurulması işte gerçekten bu insanın insanların orada yaşayan insanların yerel halkın talepleriyle, isteğiyle ancak olabiliyor. Çünkü hukukçular bu alanda artık yetersizliklerini de yetemediklerini de yargı kararlarının yetmediğini de zaten kendileri de kabul ediyorlar. Peki bundan sonraki sürece dair de böyle çok kısa bir bilgilendirme yapabilir misiniz bize? Şimdi bir dava sürüyor sanıyor Orada bir e, karar bekleniyor. Nedir? Birden fazla davamız var öncelikle. Hı hı. Hı hı. E, Toprak Koruma Kurulu alının tarım alanı e, olması sebebiyle tarım dışı kullanımı için bir karar vermişti. Onu dava ettik. Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz sahalık hakkında bilgisi olmaksızın sadece Kup Kuru yatırımcı firma tarafından hazırlanmış bir plan değişikliği raporuna dayalı olarak bir bölü 5000 bin ve bir bölü bin ölçekli plan değişikliklerini kabul etmişti. Onların iptalini dava ettik. Ve e, projenin en hararetli ısrarla savuncusu olan Büyük Orhan Belediyesi de e, bir yapı ruhsatı verdi. Onu dava ettik. Burada Büyük Orhan Belediyesi'nin tutumunu da e, kınamak gerektiğini düşünüyorum. İstihdam iddialarıyla yapılan bir e, proje olduğu e, ve Büyük Orhan'a büyük değer katacağı söylenirken Proje tanıtım dosyasında sadece 10 kişinin çalışacağı belirtilen bir proje. Buradaki rant sadece yatırımcıya ait. Bütün sosyal sorunları, çevresel sorunları köylünün üstüne kalacak bir yatırım olacak. Fakat işte bunlara karşı açtığımız davalar var. Önümüzde bir, bir iki başka davamız daha söz konusu. Evet, bu, bu arada şu notu da düşelim belki Büyük Orhan Belediye Başkanı değil mi Hasan Taş bir de cahil dedi e, bu evet, evet, gösteren evet. köylülere de böyle bir e, şey oldu. Doğru. Ee, biz de zaten onunla ilgili oldu. hukuki yollara evet. başvurumuzu hazırlıyoruz. Hem tazminat davamız hem e, Cumhuriyet Esadcıoğlu soruşturulmasını isteyeceğimiz başvurularımız olacak. E, halkına cahil diyen bir belediye başkanının. Ee, bu konuda açıklaması yap açıklama yapması gerektiğini düşünüyoruz. Cahilliğin ölçüsü nedir? Ee, öğrenmek istiyoruz. Hasan Bey zaten vazgeçmiş herhalde belediyeden. Belli ki yani bu, bu bu lafları <gülüyor> edebildiğine göre yakında yerel seçimler var. Ee, peki çok çok teşekkür ediyoruz. Bir konuğumuz daha olacak Eralpa. Tabii Tabii. Bu katkılarınız Hı -hı. için e, çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz çalışmaların. Sağ zaman. olun. Size de kolay gelsin. Hoşçakalın. Evet, Bursa'da çevre ekoloji davalarının da e, hep e, içinde olan avukatlardan Eral Patabek e, konumuzdu. Bursa Karagaz'da. Büyük Orhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesi'nde 3 aya yakın süren bir nöbet sonucunda ortaya çıkan zaferin ilk adımının diyelim bize detaylarını aktardı. Bir zafer daha var dedik bu biraz daha net bir zafer öyle bir direndi ki köylüler Kaymakam Bey Hasan Tanrıseven Tireh Kaymakamı köye geldi dedi ben bu jeotermale chat falan yok. Dedi ve aslında durumu e, kısaca özetlemiş oldu Tire'den Başköy'den bahsediyoruz bağlantımız var ama önce o Zafer'in e, sesini birazcık e, duyalım istiyoruz bir ona bir kulak verelim. Değerli dinleyenler bu sesler Kaymakam Bey'in aylar süren direniş çok kararlı bir direniş sonunda Tire'de başköylülerin jeotermal enerji santralini iptal ettikten sonraki kutlamasından Kaymakam'ın açıklamasının ardından yaptıkları kutlamadandı. Şimdi o direnişe ciddi emekler vermiş bir isim var telefon hattımızda Sami Şengün bizimle. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Eee. Ekmeğini savunan, toprağını savunan, yaşam alanını savunan herkese buradan selamlar sunuyorum. Ee, biz de e, size e, tekrar selam diyelim. Çünkü en çok siz hak ediyorsunuz bunu gerçekten. Yaptığınız şeyi de güzel çok özetlediniz Sami Bey. Orada e, başköylüler e, topraklarını, e, o topraklardan emekleriyle yetiştirdikleri ürünlerini, e, bizlerin de yediği inciri, hat, hatta hatta Türkiye'nin en önemli ithalat kalemi, şey, ihracat kalemi olan inciri, ee, evet. savundu ee, başköylüler sadece başköyü de değil işte Türkiye ekonomisi iderek kötüye giden Türkiye ekonomisini de aslında savundular ee, bize birazcık öncelikle e, anlatır mısınız nasıl bir ne kadar sürdü direniş ben yanlış hatırlamıyorsam 3 ay gibi bir süreye yaklaştı değil mi yaklaşık yani 2 geçti e, mücadelemiz e, ama e, hiç kimsenin bu konuda bir tecrübesi yokken e, bu konuda bu tür mücadelelerden hiçbir haberi yokken Çoluk çocuk kadın erkek o tecrübesizlikle birdenbire sürecin içinde girmiş kendisini sürecin içinde bulmuş ama iş ekmek davası toprak davası olunca yani ölüme bile meydan okuyan bir kararlılıkla sürdü bu dava Evet ve sonunda güzel oldu. Kaymakam'dan kaymakamlıktan yapılan açıklamada ee, chat süreci pozitif enerji aşinin chat süreci iptal edilerek proje dosyası firmaya iade edildi dedi. Tekrar deneyebilir tabii ki firma e, bu santrali buraya yapmayı. Evet tetikteyiz zaten öyle Hı. bir girişim için hazırlıktayız tabii ki de. E, evet ama bu e, bu hazırlık bu kararlılık sanıyorum ki tekrar denemenin de önüne geçecek. En azından benim e, düşüncem o yönde umarım e, sizi be başköylülerin istediği dilediği gibi olur. Biraz anlatır mısınız bize nasıl başladı bu iş? Nasıl devam etti? Bu hikayeyi Vallahi, e, Öncelikle işte ben Samişen gün yani hmm. e, Başköy'de doğdum. Başköy'de yaşadım. Hiç başka bir yerde yaşamadım. İlkokul mezunuyum. E, yani büyük şehirlerde işte yaşayıp çevreci örgütlerle ilişki kurup tekrardan köye gelmiş yerleşmiş. Bu işlerin bilinciyle hareket eden hiç kimse yok aramızda. Tamamen işte yaşam alanını savunan Çoğunluğu ilkokul mezunu olan Köylüler ekmek davası için Böyle bir girişme bulundular İşte Bizim köyümüz Kire'nin Pardon Aydın Dağları'nın Kuzey Yamaçları'na kurulu Tamamıyla yüzde seksen İncir üretimiyle geçimini sağlayan Ve dünyanın en kaliteli incirlerini üreten bir bölge Ama Tiremizde işletmemiz olmadığı için, Aydın'daki işletmelerde incirimiz işlenip ihracatı yapıldığı için e, adımız Aydın incir olarak duyuruyor. Henüz e, inşallah bu süreci tamamlarsak en kısa süre içerisinde bir kooperatifleşmeyle yani kendi markamızı yaratmayı düşünüyoruz. Bir kooperatif e, yakışır bu direnişe. Kesinlikle, kesinlikle aynısını düşünüyoruz biz de. 2014'te e, ilk e, bu bölgede 7 köyü kapsayan 5200 hektarlık bir alanda Arama ruhsatı izni alınmış 18 Temmuz'da Çet raporunun kabul edildiği Haberiyle Köyümüz bu olaydan haberdar oldu Tabi 2014'ten sonra Bize kimse sizin bölgede Böyle bir ruhsat verildi Bölgede bundan haberiniz olsun Demedi Biz tamamen Köyümüzden bir kilometre batıda dire girişi tarafında bir hazine arazisi var 5400 metrekarelik. E, o bölgede yabancıların gelip gittiğini görünce e, araştırmaya giriştik. E, sonradan işte anladık ki e, işte 18 Temmuz'da çet raporu kabul edilmiş. 20 Temmuz'da Kaymakam Bey'i ziyaret ettiğimizde Kaymakam Bey açıkladı çet raporun e, kabul edildiğini. E, Kaymakam Bey hemen imza toplayıp e, İzmir Valiliğine gönderelim dedi. Ama bunun yeterli olmayacağını biliyorduk tabii. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. E, hemen sosyal medya üzerinden tehlikeyi e, halka göstermek için ben girişimler başlattım. E, toplayabildiğim ne kadar e, jeotermalin aydın bölgesinde zararları olduğuna dair bilgiler varsa hepsini paylaştım. E, bunun da e, yetmeyeceğini gördük. E, hemen Başköy'de jeotermali hayır diye bir sayfa oluşturduk. Bir haftanın içerisinde 3500'den fazla üyemiz oldu. Herkese daha fazla ulaştık. Daha e, etkin bir şekilde e, devam sağladı. E, yine bunun da yeterli olmadığını gördük. 25 Temmuz'da 650 nüfuslu köyümüzde yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla bir basın açıklaması yaptık. Yani bu 650 nüfuslu köyde 1000 kişinin katılımı inanılmaz bir şeydi. Çünkü daha önceden sadece düğünlerde toplanmaya alışmış köylü halkı, Söz konusu ekmeği olunca çoluğuyla çocuğuyla işini gücünü bırakarak üstelik de incir hasatının gerçekleştiği bir zamandaydı. Yani bir yağmur yağsa incirler şeker gibidir, incir meyvesi erir gider. Yani buna bile göze alarak bir yıllık ekmeğinin karşılığını kaybetmeyi bile göze alarak toplantıya katıldı. Bütün bizim köyünün dışındaki komşu köylerimizden de büyük katılımlar oldu. Ee, bunun hemen ertesi günü köyümüze bir kilometre uzaklıkta bulunan biraz önce sözüm ettiğim jeoterminal şirketine e, kullanımına e, verilen hazine arasinde üç yabancı şahsın olduğunu duyduk ee, biz muhtarımızla beraber 5 kişi hemen oraya gittiğimizde öğrendik ki hazine e, arasine gelenler e, tire mal müdürlüğü memurlarıydı e, ne yaptıklarını sorduk e, işte biz burada e, sizin için işte burada e, herhangi bir Çalışma varmış o tema şirketi tarafından onu incelemeye geldik dediler. Ama ellerindeki dosyayı gösterdiklerinde hemen hemen dosyanın tamamının pozitif enerji şirketi, şirketine ait evraklarla dolu olduğunu gördük. İşte bir saatin içerisinde orada bir çalışmalar olduğunu duyan köy herhangi bir çağrı yani bir önceden belirlenmiş bir hareket olmamasına rağmen Bine yakın kadınlı erkekli Çoluklu çocuklu insan birikti arazisine sahip çıkmak için o bölgede hmm. Ve kadınlar Erkekleri bir kenara itip Daha önceden hep erkeklerin arkasında Kalmış olan kadınlar Siz dediler çekilin Biz dediler çembere alacağız bu memurlar Neyin nesiymiş ne için gelmişler biz öğrenelim Resmen ittiler bizi Biz de çekilmek zorunda kaldık Yaklaşık 500'e yakın kadın Çembere aldı memurları ve işte müdürlerinin gelmesi Bu konunun aydınlığa kavuşması için işte o çemberi bozmadılar Sonra mal müdürü geldi Bir takım açıklamalar yaptı ama açıkçası Açıklamalar bizi çok tatmin etmedi Yani Bir izin vardı verilen Ve bu bizim Köyümüzün içindeki arazi Bizim haberimiz olmadan Şirkete verilmişti Bu da köylüyü fazlasıyla kızdırdı Tabii Sonrasında gene olaysız şekilde e, dağıldı ama bu 5 saat sürdü. Yani 45 derece sıcaktı. Hatta ara bir yağmur yağmıştı. Çok şiddetli. Herkes sıra sık tam oldu ama bir kişi bile yağmurdan kaçıp gitmedi. E, tamamıyla toprağına ekmeğine sahip çıkmak için yağmur, güneş hiçbir şey demeden oradaki direnişine devam etti. E, ve o çalışmanın yapılmasını engellemiş oldular. Yani O bir başlangıç olmuştu açıkçası. E, daha önceden Parti mitingine bile katılmamış, inanın tahminiyetle söylüyorum, parti mitingine bile katılmamış, sadece toplantıların düğün dernekten olduğunu bilen köylüler, köylü kadınları, erkekler, çoluk çocuk, orada direnişin ne olduğunu gördüler, nasıl yapılabileceğini ilk adımlatmış oldular. Ve direnişimiz esasen o gün başlamış oldu. Ve sonu yine düğün oldu Sami Bey. E, Düğünlerde daha sonra, gelir dediniz. Daha sonra e, e, şunu da belirtmeden geçemeyeceğim izin buyurun, verirseniz buyurun, e, oraya gelmeden önce daha sonra e, yine o bölgeye e, ya biz bir takım toplantılar yaptık sizin de fazla vaktinizi almak istemiyorum. Esra bizim yayın süremiz sadece çok azaldı. Bir iki dakika içerisinde eğer gerçekten yani söylemek istediğiniz şeyleri e, bir iki dakikaya sığdırmamız lazım onun için sadece ben de. E, Anlıyorum. Doğru yani musun? yine o bölgeye e, yani e, birilerinin geldiği haberini aldığımızda. E, bu sefer gelen şirketin şoförü olduğunu söyledi ama aslında jeotermal şirketinin genel müdürü olduğunu öğrendiğimiz kişiydi. O bölgede yine aynı şekilde toplanıldı. Biz hep kadınlarımız dedik ya aslında sadece onlar değildi tabii. Onların arkasında dağ gibi dağ duran kocaları, babaları, kardeşleri ve çocukları da gece gündüz ne nöbet tuttuk, mücadele ettik. Mesela o araziye 80 yaşında Osman dayı yayan yapıldak şirket elemanının araziye geldiğini duyunca bastonuyla çıkmıştı tozlu topraklı yollara. Hatçabacımız sırtına aldığı bebeğiyle gelmişti oraya. Yani jeotermacileri kovalamak için. Mustafa abimiz yamalı elbiseyle bahçesinde çalışırken toz toprak içinde işini bırakarak 3 kilometre yoldan yayan gelmişti. 8-10 yaşlarındaki çocuklarımız annelerinin önüne geçmiş adeta annelerini koruyorlardı. Gençlerimiz bir araya e, gelerek... Nerede ne yapılması gerekiyorsa adeta nefer olmuş koşturmuşlardı ama kadınlarımız inanılmaz bir mücadele gösterdi. Sonra komşu köylerle Aydın'da bu sorunu yaşayan köylerle irtibat içine girdik köy var Aydın'ımızda bu sorunu yaşayan. Ben Fazlasıyla... onu, onun adını alacaktım programın sonunda. Siz anmış oldunuz ne güzel oldu. Bu güzel haberleri Aydın Efeler ilçesindeki köyden de bekliyoruz. Orada da bir jazz, ee, Onlarla da dayanışma var. içerisindeyiz. 100 kişilik e, ekiple biz oraya gittik. Kadınlar ağırlıktaydı. Yani köy meydanına girdiğimizde birleşe birleşe kazanacağız sloganıyla girdiğimizde o coşkuyu görmeliydiniz. Sonra geçen günkü işte şenliğimize onlar da yüzden fazla kişiyle katıldılar destek amaçlı bize. Hep beraber kutladık e, birinci zaferimizi. İnşallah köyde başlaracak Onların zaferini de hep beraber kutlayacağız. E, bunun devamı gelecektir mutlaka ki. Çünkü biz direnişi başlattık. Aydın'da hiçbir hareket yokken Aydınlılar da bizim direnişimizi ve başarımızı gördükten sonra Aydın bölgesinde de bir ayaklanma bir direniş başladı ekmeklerini toprakların savunma konusunda ve biz onlara her zaman yardımı hazırız her zaman çünkü bu topraklar bizim topraklarımız bu ekmek bizim ekmeğimiz o anlamda onların da bir an önce bu sorundan kurtulmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda herkesin yani şu an sesimi duyan herkesin de Aydın köy ve bölgesindeki geotermal şirketlerin işgaline karşı birleşmesini rica ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sami Şengün. Çok sağ olun katkılarınız ben için. Ben çok çok teşekkür ederim ee, sesimizi duyurduğunuz için. Bu aşamada bize e, çok destek olan e, Evrensel Gazetesi ve e, Evrensel Gazetesi'nin e, çok sevgili muhabiri Özer Akdemir'e de buradan teşekkürlerimi e, belirtmeden geçemeyeceğim. Evet onun adını muhakkak anmak lazımdı. Başından beri e, her şeyi haber yaptı, herkese duyurdu. Çok ee, sağ her toplantımızda mutlaka geldi. Olsun evet. Bize fazlasıyla destek oldu. Yani şimdi saysam sonradan çok çok destek olanlar oldu ama bizim dediğimiz hiçbir kurum önümüze geçmedi. Bu başarı emin olun köylünün kendi başarısıdır. Ekmek Olmak için gibi. yaşamını hayatına ortaya koymasının başarısıdır. Bir şekilde sesini duyarak mutlaka ki devletimizde yanlışları görmüş doğru olan kararı vermiştir. Ama bu bizim mücadelemizde devletimizi doğru yolu yani doğruları göstermemizi sağlamıştır. Zaten belki. öyle olur. Mutlaka. Öyle olması da gerekir belki de. Çok teşekkür ediyoruz tekrar Sami'ye. Biz çok teşekkür ediyoruz Utku Bey. İyi yayınlar diliyorum. Yani katkıda bulunduğun için çok çok teşekkürler diliyorum. Estağfurullah bizim görevimiz bu. Bütün emek sizin. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Evet değerli dinleyenler iki zaferi konuk ettik bu hafta yeşil bültende Bursa Karaağaç mahallesinde biyo kütle enerji santraline karşı e, kazanılan mücadele direniş ve e, zafer ve Tire'de İzmir'in Tire ilçesinde Başköy'de e, büyük bir zafer e, hatta biraz kulak da verdik o zaferin kutlamalarına Sami Şengün'le konuştuk bu zaferi. direnişin önemli isimlerinden biriydi o da kapatalım bülteni önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyelim. Yeşil Bülten. Müzik Hazırlayan ve sunan Utku Zeri. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Oya Başak'a teşekkür ederiz.